6 Mayıs. Eski dostum Leonardo beni mesafelenmeyle açılan ya da kapanan psikopatoloji ve psikoterapi perspektifleri üzerine düzenlenen bir panele katılmaya davet etti. Bir Zoom buluşması için her zamanki prosedürleri yerine getirerek kendimi Latin Amerika ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinde bulunan 10 kadar psikoloğun ortak sofrasında bulduğum tartışma tutkulu, uyarıcı ve kimi zaman endişe verici. Bunlar kuramsal konuşmalar değil. Ama otoanaliz parçaları, her gün hastalarla çokça da sanal ortamda karşılaşanların yaşanmışlıklarının fenomenolojisi. Bu anlatılardan çıkan temel soru bana göre şu. Salgın ve kapanma ne kadar sürecek ve gelişme evreleri nasıl olacak? İlk olarak ötekiyle temas konusunda bir tür fobik duyarlılık oluşması beklenebilir. Mesafelenme, ötekinin teniyle yakınlaşma tedirginliği, Tüm bunlar bilinçli irade düzleminde değil, bilinç dışı üzerinde etkili. Bir anda bilinç dışının üçüncü devresine, yani psikanalizin üçüncü devresine girmekte olduğumuzun farkına vardım. Bir zamanlar demir yüklü sanayinin ve monogamik ailenin peyzajına itilerin geri tepilmesine ve arzunun bastırılmasına bağlı patoloji, nevroz hakimdi. Freudçu psikanaliz dönemi. Sonra skizo, şizo figürünün Panoramaya hakim olmasıyla şizoanaliz, skizoanaliz sınırların kaldırılmasını getirdi. Semio sermaye, anlam sermayesi alanındaysa bilinç dışı gevşer, bastırmanın yerine hiperifade genel bir gereklilik halini alır. Just do it. Bilinç dışının patlayarak ağlar halinde yayılması, narsist, panik ve nihayet depresif psikotik patolojilerin yayılması sonucunu verdi. Sonra psikosfere musallat olan biovirüsün etkisiyle internet döneminde onlarca yıl süren gönüllü bağlantıdan mesafelenmenin zorunlu bağlantısına geçiyoruz. Zoom, Instagram ve Google ten temasından, soluğu paylaşmaktan vazgeçmek koşuluyla toplumsal ilişkiler ve enformasyon akışını sürdürmemize izin veriyor. 5G teknolojisi hayatın bağlantı tarafından emilmesini mümkün kılacak. Geçmiş gönüllü bağlantı alanında hiper heyecanın yanı sıra bir de duyarlılık kaybı yaşandı. Sürekli olmayan ve bedensiz arzu uğruna zevk ertelendi. Hiper ifade psikozunda arzu kendine karşı harekete geçiyor, çılgına dönmüş hayal gücü gerçeklik düzlemiyle karşılaşamıyordu. Ama şimdi, Zorunlu bağlantı ve bedenlerin mesafelenmesi alanına girerken, öteki bedene karşı fobik bir hassasiyet ortaya çıkmaya başlayabilir. Yakınlaşmaktan korkma, temas dehşeti. da şimdilik öngörülemeyen bir ters yüz oluşla aşırı bağlantı yükünün reddiyle sanal büyü bozulabilir mi? Travmanın işleyişi bir anda olmaz, zaman içinde değişim geçirir. Öncelikle dudak dudağa gelme tedirginliğiyle birlikte, Fobik bir hassasiyet görülecek. Freudçu psikozun hakimiyetinden sonra kapitalizmin psikozunun hakimiyeti, ondan sonra da ötekine dair hayalin felç olduğu otizmin hakimiyetine girdiğimizi öngörebilir miyiz? Bunlar şimdilik cevap veremeyeceğim, daha ziyade kaygı uyandırıcı sorular. Kafam karışık mı? Pek tabii, biraz karışıyorum. Eğer elinizden geliyorsa affedin.